Ak güvencin olaydım, pencerene konaydım Penceren çok yüksekte, yar dizine konaydım Ak güvencin olaydım, pencerene konaydım Penceren çok yüksekte, yar dizine konaydım Ay Ramo, Ramo Ramo, sevgili Ramo Ramo Güzelim bizi ayırıyorlar Oy Ramo, Ramo Ramo sevgilim Ramo Ramo güzelim bizi ayırıyorlar Keten gömlek sekiz kat Dördünü giy dördünü sat Benden başka seversen Kalkma döşeklerde ya ten gömlek sekiz kat Dördünü giy, dördünü sat de başka seversen Kalkma döşeklerde yat Oy Ramo Ramo, Ramo Sevgilim Ramo, Ramo Güzelim Bizi ayırıyorlar Oy Ramo Ramo, Ramo Sevgilim Ramo Ramo Bizi ayırıyorlar Ay et Ramo, ramo ramo Sevgili Ramo ramo güzelim Bizi ayırıyorlar Oh et Ramo ramo -ram Sevgili Ramo ramo güzelim Bizi ayırıyorlar